Ankara'da trafik ne durumda hangi yollar açık hangileri kapalı onları söylesin diye Şenol Gümayrak pır dönüyor Ankara'nın tepesinde Şenol Bey günaydın Şevki'ye gel Şenol'a günaydın Şevki'nin dinleyicilerin sizlere de günaydın Şenol Bey size bir kez daha günaydın Canım benim öpüyorum seni Teşekkür ediyorum Şenol Bey Ben de sizin elinizi öpüyorum başıma koyuyorum harçlık bekliyorum <gülüyor> Bekliyor mu gerçekten? Yani şey verseniz şöyle. olayım. Başka şey hemen. ve trafik durumundan önce bazı konulara geçmek istiyorum. Tabii Şeral siz nasıl düşünürseniz. Ne kadar güzel oldu değil mi bu böyle? Ne ne susun Şenol. güzel oldu da ne güzel oldu Şenol Bey. Şöyle güzel oldu. Yani bundan önce ben başka konulara geçecebilirdim. Şenol 500. Şenol Bey yapma. Şenol Bey istemiyorum. Şenol Bey terapiye geçiyordunuz. Ama dikkat edersiniz bak. O orada bile hep Şenol Bey diyormuşum Şenol Bey. Evet. Ama şimdi artık paramız olduğunu gördün. Şenol Günbey en nasıl zengin bir adam ortaya çıkınca bakıyorum. Nasıl istesiniz Şenol Bey? Şöyle mi istesiniz Şenol Bey? Böyle mi istesiniz Şenol Bey gibi bazı yana kalıklara başladınız. Evet Şenol Bey. Nasıl Şenol Bey? Buyurun Şenol Bey. Efendim Şenol Bey? Ne Şenol Bey ya? Nasıl, değil mi? Yani, be, hayır, anlamadım ben konuşmayı kaçırmışım Özür diliyorum Şenol Bey Yani diyorum ki Şevki Ege 3 kuruş parayla maymural döndün Evet Şenol Bey ki Bu yani para da elime geçmiş de değil hayır, Sizdeki e, para Bir e, şey olarak Gözümü döndürdü. Nasıl diyeyim? Bana verseniz kim bilir neler neler olacak. Evet değil mi? Dilerseniz keşke bakalım <gülüyor> neler olacak acaba şöyle bir, bir milikler para verseniz. Ne hoş şeyler ortaya çıkabilir ne komik şeyler ortaya çıkabilir değil mi? Onu bir düşündünüz mü Şenal Bey? Hiç bana para vermek istiyor musunuz Şenal Bey? Ne diyor ya? Hayır yani e, öyle aklınıza o tip bir espri geldi. <gülüyor> benim esprileri biliyorsunuz. Benim esprileri daha eşitliğinde. ...birliği şeyler, daha çok gülme, mizyah tipi... ...daha çok e, taklif yasalarıyla dayanan espriler... ...orduğu için ben o tip düşünmedim. Düşün isterseniz yani bir aklınızda olsun Şener Bey. Tamam. Şevk'in e, bugün konuşmamıza ...uzun uzun e, baş, başka şeylerle... ...hiç konuyla alakası olmayan şeylerden bahsederek başlayacağız. Buyurun Şener ben biraz daha açayım isterseniz sesini. Neyin? Sizin sesinizi konuşmanın sesini falan Daha açayım isterseniz Yo, Böyle güzel Güzelse o zaman ben buraya e, işaret koyuyorum Bundan sonra Şenol gün Bayram Beğendiği seviye diye herkes bilsin tanısın sizi diye Şevk'e biraz daha da, e, Şey yapacaksın Göze şokmeden Daha küçük bir e, işaret koyayım oraya Hayır diğer diyorum Ha tabii siz nasıl arzu edersiniz Buyurun efendim Ne efendimi ya ya ne bileyim işte bir uğraşıyoruz Şenol Bey ya bunca yıl size o kadar kötü davrandıktan sonra biraz artık o yılların verdiği şeyi mahcubiyeti şimdi kalan suçlu duygusunu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Sizde niye her şeyi yalakalık olarak görüyorsunuz? Bence bu yalakalık. Bence de Şenol Bey. Aynen ben yani siz öyle diyorsanız tabii ki. Sevgiye gelip lütfen bak Vaktimizi bu tip şeylerle geçirdik. Senin bir var. Emir Emir Emir ne? Rica ne demek Emir? Eee buyurun dinliyorum, emredin. Şimdi Şevki'ye gelin, şöyle bir Esad dört yor diye bir espri var. Ee, o esat dört yol espirisi dediğiniz şey nasıl yani esat dört yolu yani şimdi hani uzaydan hah hah uzaydan bakınca cinseldinden sonra görülebilen tek yer esat dört yol diye evet bu bir espri de değil bir inandığım bir şey yani. Ha, onu değiştireceksin şimdi. Nasıl değiştireceksin bey? Yani? Şimdi ben e, birlikte yer bir inşaat yaptırıyorum. Hadi, hadi ya Hey be baba çaktı. <gülüyor> Göktürkler din ya canım bu da 5 katlı bir şey yeri. Yani. Hadi ya. Dik dik siz tamamen kendi Artsem izin. <gülüyor> oraya bir şeyler yaptıralım i̇yi, i̇yi şey Bey hayırlı olsun. Evet, ama şimdi tabii ki o satma zamanı gelince fiyatı biraz arttırmak için bazı tanıtım kampanyaları falan lazım. Evet. Onu değiştireceğiz o yüzden. Uzaydan bakınca dünyada görülen tek yer seti ve birlik 7. cadde diye konuşacaksın. Ama şimdi bugüne kadar yani Şenol Bey Esat dördü oldu demişim onun hani orada bir e, hatıralar olduğundan Esat'ın yeri ayrı olduğundan böyle bir şey söylemişim. Şimdi durup dururken ben nasıl bir 7 yedinci cadde uzaydan görünüyor diyeyim. Bunu diyeceksin Şevge'ye gel. Bunu ben seninle istiyorum bunu ya. Şenol Bey, şimdi espriler şakalar tamam hepsi güzel. Ama bir insanı ilkelerinden vazgeçiremezsiniz. İnandığı şeylerden vazgeçiremezsiniz. Bunu hiç kimsenin gücü yetmez. Hele sizin hiç gücünüz yetmez. Ben ne vereceğim sana? Saçmalamayın Şeram Bey. 50 milyon verelim. Saçmalamayın Şeram Bey. Ben kapatıyorum telefonu. Bu kadar da çirkin bir şey duymadım hayatımda. 100 milyon vereyim. 100 milyon olur. 100 milyon verelim. Oca şöyle... Uzaydan bakınca cillop gibi görünüyormuş 7. jate. <gülüyor> Bir şey Sizin apartman hele en net. Affeyim koçum. 120 milyon vereceğim sana ben. Cevap'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ne zaman verirsiniz parayı? Ne zaman, ne zaman ihtiyacım var? Ya öyle yok ama... Ne... Çavuk gibi olsa daha güzel olur. İyicez bugün uğra beni. İnşaata gelirim Cevap'a be. ben oradan alırım paramı. Gel yes, süreçler betona... <gülüyor> canlı, nasıl isterseniz Öyle bir şey yapalım Günaydın Günay aydın ay, Günay aydın ay, Buyursunlar efendim Ver yansın Fahir Ver yansın Oktay Şimdi Çin'den haber verdiğimize göre o zaman rahat rahat İngiltere'ye dönebiliriz Tabii canım Durduğumuz kabahat <gülüyor> Çok da öyle İngiltere'lik bir haber değil aslında İngiltere'ye Veliaht prensi kim? Harry, William her William. Ayrıca bere ya. Bereyat prens diyor. Baba, baba, baba ya, baba ya diğeri. Baba prens. Charles, Charles. Charlie. Geçen gün 58. yaş gününü kutlamış Charles. Yalan. Geçmiş canım Charles. Yalan. Charles. Yalan. yalan. Niye yalan söylesin? Yalan adam ya. Kraliçe yalan. Elizabeth. <gülüyor> Kraliçe Elizabeth ne zaman tahta çıktı abi? Ee, 1300 50 falan. Benim bildiğim Victoria'dan sonra Elizabeth geliyor. Doğru. Ki bu kadın nereden baksa 200 senedir tahta. Doğru. Ve tahta çıkarken bu kadın hamileydi. Görüntüleri var. En az 200 yaşında bu durumda. <gülüyor> nereden baksan? Prens Charles. Çünkü e, ama galiba şey de olabilir. İlk çocuk şey olmuş da nüfusa böyle geç kaydetmiş olabilirler. Askere gitmesin yani. Evet yani çünkü ne? melek yavrum. Niye askerlik yaptı ama Charles? Tabi. Ne zaman yapmıştı? 2. Dünya Savaşı sırasında askerlik Şimdi 30 yıl önce bırakmış askerliği aslında. Yine tabi tekaiden tekaide ayrıldı. Oğullarının yaptığı gibi e, askerlik yapmış. Evet 71'de 1971'de orduya katılmış. olur mu? 71'e 3 tertip o. Ya prens olarak da zaten yapabileceğim fazla bir meslek yok yani. Yok tabii canım. Prenslik Manifatura'ya atılmak istiyorum ben diyemezsin. Züccaciye açacağım böyle şey. İyisiz güçsüz adamın işi ya bu prenslik. Valla billahi prenslik yani. bir meslek mi zaten ya? Ben onunla bilmiyorum ki. Uğraş hobi gibi. Şey yani ne biçim hobi bir... abi? Sen istesen prenslik hobi olarak uğraş Zamanında kurslar vardı. Onlara katılmış bunlar zaten. Ben Kur de kursa gidecektim. Prens kursuna. Ama seydi kontenjan kalmamıştı lady okuluna gittim ben de o yüzden çok güzel oldu hatta o yüzden biraz kırımdır <gülüyor> nesindir ne sindir <gülüyor> <gülüyor> <Çekilerim Hareket cibardır gülüyor> yani İyi, teşekkür <gülüyor> ederim tekrar Zarif ederim. bir adamdır sabah Zer... tostu niye çatal bıçakla yediğimi soruyorsunuz hep Biz, o okulda lady okulunda ama. öğretirler zaten İlk görgü dersleriydi çünkü tabii. Sizler, kraliçe doğru. 2. Elizabeth de eskiden ev hanımıymış ev hanımıymış. Sonra sıkılınca kurslara katılmış. Bir iki kurs denemesinden sonra... Çok başarılı sonra, olmuş ama. E, çok başarılı olmuş. Bu kraliçelik kurslarında bir numara olunca o aradaki boşluktan istifade kraliçe ne olmuş? olmuş. Lord Winston Churchill. <gülüyor> Hemen nişanı takmış. Teşekkür nişanı de. derken o zaman Philip'le yeni tanışıyorlar. Ama Lady Okulu'nda mesela çok katı kurallar vardır. Tabii ki. Mesela şimdi... Işte, Böyle Sokaktaki falan. adam balgamını nasıl tep... <gülüyor> diye sabızde <gülüyor> okulunu. <gülüyor> Ama sonuçta sonuçta lady olarak <gülüyor> tamam Ege <gülüyor> tamam ya anladık abi nasıl şey yaptığını. <gülüyor> lady okulları böyle bir Ama şeyden gelmiyor. Ama lady okulunda yine de balgam çıkarılmayı çıkarmayı öğretiyorlar değil mi? Tabii ki. E ne yani yapıyorsun öyle. o balgamı onu sormak istiyor. Peçeteye. Bir ayrı, peçete olur mu? Daha iyi bir şey ya peçete. Böyle bak. Siz mesela sokakta diye tükürürsün ya. Lady okulunda böyle başını hafifçe öne eğip hemen önüne Önüne mi? Onun ölçüsü vardır. Ayağının 3 parmak ötesine tüküreceksin. Öyle uzağa şap diye duvara lap diye yapıştıracak şekilde başını eğeceksin. Yürürken yapabiliyor musun sen bunu? Yürürken değil. Lady, lady yürürken tükürür mü ya? Leydiler durur tükürür. Durursun. Ayağının 3 parmak ötesine gelecek şekilde şap diye şey yapıp sonra ayağın üstüne <gülüyor> basıp... Onu güzelce ...yere yayıp devam edersin. Leydilik bunu gerektir. <gülüyor> e yürürken gelirsin ne olacak abi? Yürürken geleceksin. E daha fazla dikkat çekiyor o zaman. Hayır. Ona böyle tabii Ama onun yani, zerafeti var oktay. Hafifçe böyle. Toponu çıkaracaksın. Ay. Sen. O arada şey yaparken ay derken zaten hafiften o şeyi çıkartıyorsun. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de derken ayağım. Hayır sen gittin mi Leydi Okuluna ya gitmiş gibi anlatıyorsun. Abi abi ben, ben Lady Lady mi? Ben belgesellerini seyrediyorum ya ben de kursidileri var bende ya. Böyle kursidilerini falan ben de çünkü bir ara takmıştım. İlla barones olacağım. İlla bu dedi ki sende de öyle baroneslik şakkadanak olmaz. Önce leydi sonra barones. Bu işte de krali çalığa kadar gider. Ben son ikinci haftasında <gülüyor> bıraktım ama. Yani bitirmedim. Benim sertifikam yok mesela Niye? O lady Niye? Orta başarı puanı mı düşüyor? Yok iğrendim ya. <gülüyor> çünkü yani? hep bu tür şeyleri öğretmişler. <gülüyor> <gülüyor> en son taharet konusu açıldığında ben artık tiksindim. Ne, ne diyorlardı taharet konusuyla ilgili? <gülüyor> ya lady abi çeşme doluyor. Bir açacaksın bir kapayacaksın falan yani ya bazı saçmalıkları da Saçma yok değil. çünkü yani İngiliz biraz kuralcı olur yani 13. yüzyıldan kalmış bazı adetleri hala da şey yapıyorlar yani doğru ya onların hepsinin gözünün önünde canlandıysa sevgili dinçilerimizin <gülüyor> habere geçme zamanı herhalde şimdi 76 yılında askerliği bırakmış prens Charles o zamanlar tabii Prens daha gençken yani. terhis oldu yoklamalarına mesela, gitmiş ha? mi yoklamalarına gitmemiş çünkü zaten nerede olduğu belli ya prens Charles ha doğru. O yüzden ye affedersin. Bu zaten bildiğiniz. Ya Wister'da. Wister'da. Ve Whistler. Savunma Bakanlığı 58. yaş gününü kutladı dedik ya. Savunma Bakanlığı doğum günü hediyesi olarak generallik unvanı vermiş Prince Charles'a. Vaş. Fahri generallik mi? Yo, bayağı şey. baya generallik. Paşa mı olmuş Bilmiyorum. yani? Bilmiyorum cevaplayabildim. Ama kraliçe Elizabeth'in de en istediği şey oydu. Prenslik bir ana oğlum dedi paşa olasın diye ve nihayetinde... Tabii çünkü bundan önceki kraliçenin torbalarını taşımıştı. <gülüyor> Saraya giderken. Ben bildiğim kadarıyla su getirdiği için paşa olasın demiş diye biliyorum. Torbalarını taşımış. Aman demiş kraliçe hemen alayım paşa olasın evladım demiş o da. Benim de başıma böyle bir şey geldi ama... Tu bakalım senin daha erken canım. Senin askerlik biteli. şunu şurasında daha az bir zaman oldu. oldu. Generalliğine az var ama senin de. İngiltere'de Savunma Bakanlığı sadece generallik değil. Ne var ne yok hepsini vermiş. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl? Deniz kuvvetlerinde, <gülüyor> Ara mı vermiş? Deniz kuvvetlerinde amirallik. Kara ve hava kuvvetlerinde de general rütbelerini vermiş. Her ortamın kralısın mı demiş. Yani. <gülüyor> Her ortamın prensisin demiş. Doğru. Böyle bir mesaj verdiğini düşünüyor. Herkes Her ortamın kralısın ay pardon prensisin diye yavanlık yapmış. Aynen o şekilde ve hemen kıyafetlerini girmiş prens şansı da sokaklara atmış kendini. Ay canım benim. Sünnet çocuğu gibi dolaşıyor şimdi desene. <gülüyor> o zaman sizi Anne benim paşa kıyafetlerim nerede demiş. Onu giymiş öyle. Ne diyor acaba ya? Annesi? Ne diyor? <gülüyor> ne diyor? Anne! Ne, ne diyor acaba? Anne <gülüyor> bak ben belki kral olamadım ama general oldum diyor. Annesi de aferin oğlum aferin oğlum diyor sonra şeyi <gülüyor> sana... milli savunma bakanı ay sağ olun çocuğun gönlü oldu falan diyor ya. Yani. Hayır anne mi diyor yoksa kraliçe mi diyor ne diyor? Ana diyormuş. Ama olur mu adıyla hitap ediyormuş arkadaştan öte kız Elizabeth diyormuş. Aa, olmaz Aa, tabii. O, zaman, o zaman olmaz anne ismiyle hitap edilir mi hiç? Babaya da el kalkmaz zaten doğru. <gülüyor> Aynı şeye gelir <gülüyor> doğru. Buyurun, Bence bay. başkalarının olduğu ortamda kraliçem baş başa olduklarında ana arkasından bak, da o Elizabeth olacak kadın diye konuşuyor. Başkalarının olduğu derken mesela bunun bir de karısı var ya. Neydi onun adı? Derken, Unuttuk bak karısı Gill derken. bak karısını. Camilla, Camilla. Camilla. yanında da kraliçem diyorsa Kamilya'da o biraz necilleri ismişe bu arada. Kraliçem der miydik Camilla'nın yanında? Ben Camilla'nın yanında kraliçe şey selam bile vermem. Vallahi hava atmak için yani kendimi ezik göstermemek için. Ama tabii prensçiği ne yapar bilemem. Doğru. Beyler bir saniye. O birazdan bu tabanca patlar. Allah Allah Allah Allah Allah. Yani diyor ki şeytan doğrusu. 62. Radyo özel gösteriminde buluşalım. Warner Bros ve AFM sinemalarının katkılarıyla. Hey, time I checked, I you off and you're not in jail. Yalanlar, ihanet ve fedakarlık. Yani yalanın neyi ne kadar dayanabilirsiniz? Artık olmadı. I am. Maybe not. When I my search you, he's dead already? Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Matt Damon Mark Walden, Or, Jack Nicholson. Köstebe, Ankara ve İstanbul'da aynı anda. 16 Kasım Perşembe saat 21.30'da Ankara AFM Ankamol ve İstanbul AFM Profilo Sinemalarında. Davetiye kazanma şansı radyonuzda ve radyoottu.com.tr'de. Bugün yine davetli havalarda uçuşacak sevgili dinleyiciler. Haberiniz ola. Habarın olsun. Buyurun. Ee, o zaman İngiltere'den bir haber. <gülüyor> Haberimizi veriyorum. <gülüyor> Dişini Japon'la yapıştırdı. <gülüyor> 55 yaşındaki Gordon Cook. Bir şey soracağım Fahir. Efendim canım. Ee, bundan sonra verdiğimiz her haberi o haberi de ne olduğuna göre mi sunacağız? Tabii. Önce konteks veriyorum ben. Mesela yani dişine Japonla yapıştırdı diye bir şey söyledin sen. Evet. Ve öyle konuştun. Evet. Onu bir daha alabilir miyiz ya Fahir? Hadi bir daha. Dişine Japonla yapıştırdı. Ya ama dişsizken yapıştırınca normal benim gibi konuşuyor. 55 yaşındaki Gordon Cook diş hekimlerine para vermemek için düşen takma dişini 3 yıldır güçlü bir Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyor. Niye 4. <gülüyor> yılda haber olmuş? Ya bu, kimsenin haberi yok ki. Yani normal kullandığı için çünkü yapıştırdıktan sonra 3 ay boyunca mık demiyormuş. Öyle demiş Gordon Cook. Mık demiyor demiş. Ee, Şimdi eti de mi yapıştırıyor o yapıştırıcıyla? Takma diş dediği kompil. Ya yani hiç ağzında diş yokmuş da tamamen mi takma diş kullanıyormuş? Ya burada bir tane fotoğrafı var. Önde bir tane diş yok şu e, en, yani, o zaman diğer dişlere yapıştırıyor herhalde araya sokuyor. Yani köprü teknolojisini... ha, Araya da dolgu koyuyor, şey koyuyormuş, köpük sıkıyormuş ki şey yapmasın. Köprü diye. teknolojisi köprü var ya, ya köprü. <gülüyor> köpük ne ya? Köprü köprü ya. Sen köprü boşa. <gülüyor> köprü japon, köprü, japon, var evet. köprü teknolojisi. Evet. O köprü teknolojisini bağımsız dişte uyguluyor adam. japon yapıştırıcı. Sıla anladım kadarıyla. Anladım da ne bu şimdi? Benim <gülüyor> durdu onu anlayacağız şimdi. Diş evet, uyarıyor. Amanın Anladım. yapıştırmayın <gülüyor> mı diyor. Çok zararlı olabilir sonra maazallah dudaklarınız birbirine yapışabilir açamayız demişler. Adam da bir daha tövbe etmiş orada özür dilemiş bütün diş hekimlerinden el öpmüş. Niye ya kulağını yapıştıran bir tane birisi de birisi Doğa Gayet de rahat dolaşıyor. çok da güzelce mi bir kızdı benim. Bir aklıma? de çok önü açıldı sonra. Tabii boşanıyor şu anda. Aa. <gülüyor> önü öyle bir açıldı ki. Niye? Niye? Nereden biliyorsun boşandığını? Gazetede çok mutluyduk Ama kocasına... kocası var ya. Yazıktı zaten. O şoku ya. atlatamamış. Her gün nasıl dönüyor eve acaba bugün ne yaptı, bugün ne yaptı diye. Direği yapıştırdı <gülüyor> gene diye. Gerçekten güzel bir şey. Ama çok memnunum demiş İngiliz Gordon Cook. Ya uzmanlar, kardeşim tehlikeli diyor. Ama ben çok memnunum. <gülüyor> lan, lan ne şey yapmış. Ama diş hekimleri bu yöntemin çok zararlı olduğunu muhakkak ki muhakkak. Ee, sağlık sektöründe kullanılan yapıştırıcıların kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Ondan alır adam. Gene dişçiye para vermez. Bir kere alır o yapıştırıcıyı. Ben bilmiyorum kardeşim. Ben burada diş sağlığına verdiğim önemden dolayı bu haberi vermeyi boynumun borcu olarak kabul ettim. Oktay. Ben de kabul ettim. Teşekkür ederim. Ne, niye ne, Oktay dediyse... Geçimden geldi Teşekkür Öyle. ederim O zaman beraber Tayland'a gidelim Ne dersiniz Tayland. Tayland'da biliyorsunuz neler var Neler var Hayvanat bahçesi Hayvanat bahçesi bravo Hayvanat, bahçesinde, Hayvanat bahçesinde, bahçesinde neler var en çok Tayland'da Eşekler <gülüyor> Eşekler var başka Fahir <gülüyor> Öküz. Öküz Öküzler var başka Köpek ayı, ayı Ayılar var başka At At ayısı var At. Atlar var At başka var. Deniz atları olabilir. Pandalar, Pandalar, var. Var. Pandalar var. var Pandalar var Pandaları ee, çok yararlı hayvanlar olduğu ortaya çıkmış. Ne yararı var panda'nın kendine faydası olmayan? <gülüyor> manyak gibi bir hayvan. Ya Tayland'da Panda projesi müdürü diye bir adam var. Aa işte. Ve de bir soyadı Kim bilir, var, kimin akrabası. <gülüyor> Hiç. Adamdaki soyadı Bantrakun Poonthave. Bu sadece soyadı panda bir projesi de ismini müdürü. düşünmek tayı istemiyoruz. Bambularla beslenen pandaların bambuların kağıt yapımında kullanılabilecek kısmını dışkıyla attıklarını açıklamış. Kabahat Panda mi demek projesi. istedi Nokta az önce? Evet kabahat Dış, demek istedi. Dışkı derken kabahat yani, mi? Yani kabaca şunu söylüyor e, Tayland'da Panda Projesi müdürü pandaların dışkısından yani Bak, kabahatinden <gülüyor> kağıt yapılabiliyor. Ne yazılacaksın onun üstüne? Ya o kadar fazla değil. Daha. <gülüyor> Aşk mektupları mı? Oha. Oktay Demirci önce şaşırın sonra <gülüyor> okuyun. Tamam. Efendim böyle <gülüyor> yapıyorum zaten. Hayvanat bahçesindeki iki panların günde 23 kilo kağıt hamurunu kabahat olarak dışarıya attıkları belirlenmiş. Ulan bunlar günde ne kadar yiyormuş demek ki. Biz öyle tıfıl mıfıl diyoruz ama ha babam de babam yiyor ya. Ne kadar kabahat olarak... Şimdi insanda diyorsan şimdi bizim şimdi... o ne işiyor? Mesela bazen insan pat Tamam fayda <gülüyor> 4'te 3 desek Hayır, 4'te çok. 3 çok Şimdi bir dakika 2 evet. panda 23 kiloysa. Adam başı adam... 11.5 kilo eder. Panda başı 11.5 kilo. peki sen ona 10 Ama kilo. Ama o zaman çok da bir şey değilmiş ya. 12 kilo bir şey yiyorlar. Yemiyorlar ya. Bir ya. yedikleri şey yani hani, o kadar yiyorlar ki sonra bir o kafatılaşıyor. Bir şey kafa soracağım. Atlaşıyor. Çok özür dedim. Sen kafada 4'te 3 diye dedin. Bir de çok iyi. Ya ne biliyorsun? Belki %10'unu şey yapıyor. %10 olur mu ya? Olur tabii. İnsan 2 günde dev anası olur <gülüyor> o zaman. Ya insandaki sistem biraz farklı diyorum ben sana. Neyin %10 tartışıyorsunuz Gidiğini. efendim? Yediğini. Ya bu. Girme çıkma oranlarına bakıyoruz. <gülüyor> Girdiğiyle Gelen karşısına. giden diye iki dosyamız var ya. Gelen efendim geçen gün daha bunlar ne yiyordu zaten? Bambu. Bambu. Bunlar geçen bambu gün Bambu da öyle ağır bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Yani. Oldun ya nereden çıkıyor. baksan gene oldun yani. Yo benim evde bambu sandalyeler var. Çok hafif oluyor onları taşımak. Çok da pratik. Güzel ya o lider. zaman fayır onları. Sonra tartalım. Oradan oranı hesaplarız. O pandaların ya yediği sektörüne mi gireceğiz abi? O pandaların yediği bambudan değil ya. Onlar ayrıca bir şey yapılıyor. İçi boşaltılıyor falandır o bambular. İçi boş. İçi boş zaten bambu nokta. Doğru. Normalde de boş mu kamış? Tabii. Mesela Kamuş. sepetçiler. Teşekkür ederim. Sepetçiler edin. kasrı. Şimdi panda dışkısından elde edilen kahve de şeyine sabah sabah ya. Millet kahvaltıda şimdi Abi çok değerli bir şeymiş bu. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Onun yerine gidelim iki tane ağaç keserim aynı şeyi Tamam ormanlarımız çıkarım. yok olmasın da affedersin. Şeye yazı yaz. Bu senin de... dediğin suya yazı yazmaya benzer. Sonra onun adı da başka olur yani. Üzerinde panda resimleri olan hediyelik eşya yapılıyormuş. Bunlardan hediyelikler ve kurutulmuş panda satıcılarından yılda. Bunu da mı satıyorlar Tayland'da? Tabi hediye olmadıktan sonra zaten onu alacak adam kurutulmuşun da alır. İsterseniz siz kuruturdum. şurada çömeşin <gülüyor> ağzınızı da açın ben pandayı getireceğim. Bunu da satarsın. Denk getirdiğini <gülüyor> Adam bu vallahi yemin ediyorum serbest piyasa e ekonomisi adam ticareti biliyor. Bugüne kadar ticarete girmemesi büyük kayıp büyük kayıp. Bu ülke bir değerli evladını nasıl harcıyor görün bakın diyoruz. Nasıl? Varın bakın Var, varın <gülüyor> bakın gerisini siz düşünün. Ehe. Buyurun. <gülüyor> Bu haberimizin burada sonuna geldik. E Şimdi diğer haberimizi tamam bir şey. Panda kapat. Tamam o zaman kabağcı. İtalyan zanaatkar Lucio Valentini işinin erbabı bir ustamız. Ne yapıyormuş kalaycılık mı? Uyduruk bir isim uyduruk bir soyadı diyorum. Saçmalama Lucio Valentini. Çok güzel gerçekten Sicilya'nın medarı iftarı bir çocuk kendisi demir ustası son eserleri de bir sergide sergi halinde yapıyor adam çünkü tek yapıyor mesela en son eseri de bir don yapmış kendisi metal bir çelik don. don mu çelik değil demir. don ya ne ne donu ya bereket donu <gülüyor> bu Gubbio kenti var İtalya'nın meşhur bir kenti buradaki atölyelerinde seriyor uyduruyor Gubbio Gubbio İtalya Don diyor bir şey diyor. <gülüyor> e don diyorum abicim adam demir don ustası. Ve e, sipariş üzerine e, ölçü alarak e, bu donlardan yapıyor. Eskilerden giydirmiş ya. O senin bahsettiğin leydi Okulu'nda göstermediler mi size? Demir don. Demir donlar diye. Tabi mesela Haçlı Seferlerinde özellikle demir donlar çok modaydı. <gülüyor> o dönemlerde. yani e... demir g -stringler vardı çok canlı. <gülüyor> kılıç gibi keskin oluyor bir yerden sonra. E tabii, metal İkiye bölünenler olmuş. O derece i̇şte tehlikeli orada ama. orada ustalık ortaya çıkıyor zaten. Tabi. Demirci stringi. Çeriye su vermek çok önemli. Orada suyu biraz fazla kaçırdın mı tahriş eder. Az yes. şey yaptın mı affedersin kesik yapar. Ama tam kıvamında yaptım mı kullanan da memnun, satan da memnun. Herkes Gülük gülistanlık hayatına devam eder. Ee, önümüzdeki günlerde tekrar bu şeyi canlandırmaya çalıştığı için bekliyor şu anda siparişleri. <gülüyor> vermek isteyenler çünkü kendi atölyeye başvurabilirler. Don, metal don. Metal. metal donu pardon çok özür dilerim Fahir. Evet canım. Sene 2006 olarak Hı. ve hatta bitmez de şurada birkaç gün kaldı. Hı. Kim giyiyor abi metal donu? metal donu kim giydisi var mı? Şimdi uzmanlar pamuklu falan filan diyorlar da bunlar çabuk eskiyor. Hepimiz don giyen insanlar. Bir kere şimdi. alırsın metal donu. Öyle yıkamadan da gerek yok. Yeni Bir su tutarsın. Çey evladiyelik. Fış fış fış. Bitti işte misiniz? Metale gibi, mi? su tutuyorsun değil mi? Sonra Bir şey diyeceksin pastanmasın diye. Ne yapacaksın Çiçeksin kuru bir bezle, yağlayacaksın, yağlayacaksın, rahat edersin. <gülüyor> ne yapacaksın peki nasıl bakımını yapacaksın? Abi özel onun metal özel değil aslında ama özel diye düşünmüyorum. Good nightin, good nightin, nightin, nightin, good nightin, nightin, nightin. İyi kalp insanlar günaydın Hepiniz ülkemize ham. The Departed Göstermek. <gülüyor> Abi ikinci radyo -ktu. özel gösterimi İstanbul ve Ankara'da aynı anda 16 Kasım Perşembe saat 21.30'da Ankara'da AFM Ankamol Sinemalarında İstanbul'da AFM Profilo Mecidiyeköy Sinemalarında gösterime girecek. İki davetiye var bu gece için. Herkesden önce filmi izleyeceksiniz. Bir kültür turu yapacağız yine. Göstebänk. Göstebänçe. Nasıl yani, kültür treni? Son ee, istasyon AFM sinemaları. Hey yavrum hey. İsteyen İstanbul'da iner. isteyen, isteyen an Ankara'da hemen burada iner. Ankara'da iner. Evet. Sorumuz. Nasıl bir tren ama? Hayvan kültürü. hayvan kültürü. Hayvan kültürü. Hayvanlı bir tren diyorsunuz yani. Ne? Hayvanlı bir Hayvanlı tren. Hayvanlı bir Şimdi hayvanların olduğu bir treni gibi. Bravo. Düşünün. Ve ilk sorumuz Şu. Bu sabah pandalarla ilgili bir soru vardı soru değildi de haber vardı. Bir, bir sorun şeyler. vardı. Pandaların kabahatinden kağıt yapılıyormuş ediliyelik eşya yapılıyormuş. Ben de bir hayvanlı soru soracağım. Ondan sonraki dinleyicimiz bu soruya cevap verirken kendisi hayvanlar dünyasıyla ilgili bir şey soracak. Böyle devam edecek kültür treni. Ve en yakın dostlarımız hayvanları daha da yakından tanıma fırsatı bulacağız. Ha. Yani. Bir de soru soracak değil mi arayan dinleyicimiz ama yine, yine hayvanlı hayvanla soru Benim aklıma soru. birkaç tane soru geldi ha. Beni ilk Şu soruyu soruyorum. Buyurun. Geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Bir hayvanın yine kabahatinden kahve yapılıyordu. Dünyanın en pahalı kahvesi. Evet. Doğru. Hangi hayvandı bu? Hangi hayvana tordu? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bir hayvandı bu? Bu hayvanı biraz tarif edebilir misiniz? Kuyu suyu neydi? Ne yer ne içerideki kahve kabahat yapardı? Ya şu he ne kadar etkili olmuş hayatımızda ya. İskelet oradan mı? Ya iskelet değil. Hayvan adam var diyor orada. <gülüyor> hayvan adam mı diye adam olur mu? Geç iskelenatoru çok daha değişik kullandılar ya sonra. Tabi canım. <gülüyor> o da çok güzel bir küfür olarak geldi işte ama iskelenatordan kaynaklanan küfür. Ondan önce vardı be o? Yoktu, Yoktu ya. Ondan, hayır canım. ondan ondan sonra çıktım. Ben duyuyordum çocukluğumda hep. Vehi ben o iskelenatora öyle küfür ediyordum. Niye canım? Gene de... bu sen çıktın. Tor diyor. Ben köfte hor diye bir şey hatırlıyorum. <gülüyor> köfte tor. O dediğin köfte. hor. Bu dediğin or. Or. Hayır yani burada or geliyorsun Anladım. Or görme tor. Or, hoş görsen var. veya or görsen Veya tor görsen Tor ne hocam? İşte tor Mesela iskelet T Sonunda T olduğu için o öyle algılanmıyor da aslında tor geliyor İki T'li Öteki kelimeyi düşünürsen Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşürüz hanımefendi? Merhaba ben Kumru yine Merhabalar Kumru Hanım sizin hayvanlarla ilginiz var mı? <gülüyor> hayvanlarla ilgim var evet herkes kadar Herkes, yani Nereden evinizde... biliyorsunuz bizim ne kadar ilgimiz olduğunu? Hayvanları. Siz sokakta hayvanlarla karşılaşıyorsunuz. Ben de bazen sevimli olanları sevdiğinize de eminim falan. Siz evde hayvanınız yok ama? Evde hayvanım yok hayır. Yok peki efendim. Söyleyin şu kabahatıyla kahve yapılan hayvanı. Ee, maymun olduğunu sanıyorum. Maymun olduğunu zannediyorsunuz maalesef. Maalesef değil ya. Yani yanlış doğru. zannediyorsunuz. Nereden öyle bir intiba uyandı maymunlar hakkında? Ya, oradan bir kere en, bir konuşma esnasında biri söylemişti. Bir kahve varmış. Onunla bir maymun kabahatinden yapıyorlar. Konuşma abi. esnasında derken bizi mi konuşmamız esnasında? Yoksa Esen, siz arkadaş... Yoksa konuş... <gülüyor> biz arkadaşlar Dost meclisi dediğimiz hadise. <gülüyor> Kumru Hanım hemen o arkadaşlarınızla ilişki evet. kesin. Yalan yani... yanlış bilgilerinizle bilgilerle kesin sizi de. zehirliyorlar. Çok özür biz dilerim de genç yalnız kızlar yalnız oturup yalnız diyorlar, bunu mu konuşuyor? daha bir kahve piştiği şey, hayvan pisliği <gülüyor> olsam deneyeceğim falan, hoş esas, esas maymun olan onlar onlar yarın öbür gün sizin harçlıklarınızı çalarlar annenizin bileziklerini satın getirin falan derler lütfen onlarla görüşün bir sonraki görüşmemizde onlarla ilişkinizi kesmiş ol lütfen tamam bunu haber vereceğim kesinlikle hoşçakalın efendim hoşçakalın. soru da alamadı Kumru'dan doğru cevap gelmediği için İyi, otomatik kızarttı. var sinirlerim bozuldu şu anda demek ki saf bulduklarına Maymun da diyorlar. Eşek de diyorlar. Çok... <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, Hasan Basri Çelik. Hasan Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ee, sorunun cevabını vereyim önce. Evet lütfen. Ee, tembel hayvan mıydı? Tembel hayvan mı? Tembel derken? Tembel. Ee, ağaçlarda yaşayan bir tür. Koalo. Koala. Ka ka kakao. <gülüyor> o sizin dediğiniz kakao mu? Tembel hayvanın e, pisinden... Çıkan kahve çekirdeklerinden, kakao çekirdeklerinden yapılıyor diyor. Ama biz ben. tembel hayvan diye bir şey duymadık. <Gülüyor> tembel yani hayvan nasıl bir hemen Böyle şu. bir hayvan olabileyim ee, mi? Ice Age çizgi filmini hatırlıyorsanız oradaki sit e karakteri tembel hayvan. Gelincik o. o Kunduz efendim o. o gemincik... Mickey Mouse çizgi filminde hatırlıyorsanız oradaki farede uçağa miniyordu. <Gülüyor> hayır hayır oradaki hayvan tembel hayvan. Tamam Hasan Basri tembel hayvan. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi bir kere şunu bir netleştireyim ya. Hayvan pisliği demeyelim ya. kaba diyoruz. Tabii canım biz pislik demeyiz. Porsuk o porsuk. Bildim o tembel hayvan dediniz porsuk. Ücüne de tembel değil ayrıca. O gelincik çom, ya çom. gelincik ya. Gelincik. Ge Hasan Bahsir, o gelincik ya ama sorunun cevabı yine o değil maalesef. Değil mi? Hmm. Değil maalesef. Aa, ben çok güzel bir hayvanla soru hazırlamıştım ama. Hadi onu, alalım onu bence ya. Bence şey yapmıyorum çatallandırma. Daha başta çatallanınca çünkü piramit şekline dönüyor sonra. Doğru. O zaman Hasan Bey bekliyoruz sizi bir başka soruda tekrar bu tamam, saat için. Görüşmek üzere Olsa... O sorunuzu istiyoruz ama Hasan Basri Bey ne O, olarak, o burada o olacak. olacak öyle ya da böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya demek ki bizim konuştuklarımız uçuyor gidiyor yani Hiç akılda üstünden... kal not alsa dinleyicilerimiz 100 kere söyledik not alın diye Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Beyefendi radyonun sesini kısar mısınız önce? Ka kapattım hocam. O kadar Öyle değil diye. canım. Öyle Siz hadi. de vur dedik öldürdünüz canım. Hayır. Tamam sizi tamamen vurdum. sildim gibi. Elinizin ayarı yok yani çok affedersiniz. Öldü evet bir işte, yok biraz. Kimle bir görüşüyoruz? uyandım ya Ferhat hocam. Ferhat Bey hemen yollara çıkmışsınız uyanıp. Evet yoldayım. Alalım cevabı sizi yormayalım. Ee, keçi. Ya niye yalan söylüyorsunuz ya? Yok, yalan oyun. dediği yanlış yani. <gülüyor> Ke Keçi veya koyun. Keçi veya koyun. Evet. Ne var. yiyor bu keçiler koyun affedersiniz? Kiraz çekirdeği yutturuyorlar. Ve, değil Ve mi? kahve çekirdeği yani olarak ya, veriyor. Bir takım profesyonel işlerinden geçiyor. O çekirdekler. Ve böylece hayatımıza dahil oluyor. oluyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Serap Bey. Serap Bey. Serap Bey makine mühendisi <gülüyor> misiniz? Yani... Efendim? Mühendis misin? Ot fizik mezunuyum. Fizik mezunu, Ben tahmin ettim. O te o teknik proseslerden sonra böyle <gülüyor> insan. <gülüyor> <Çok>. Maalesef, <gülüyor> maalesef efendim. Yani yani hatta Fahir'in şu cümlesiyle ben cevap Hadi. telefonu sonlandırmakta mantıklı olabilir. bir söyler hmm. misin? Böyle bir şey olabilir. Eşim Böyle bir şey Akide arkadaş ya. Diyerek. Hocam yanlış bilgi aldım zaten ben. Evet yanınızda galiba evet. bir arkadaşınız var o sizi evet. yönlendireceğim. Evet. Eşiniz mi var yanınızda? Yanımda eşim var. Hemen ilişkinizi kesiyorsunuz Serhat Bey. <gülüyor> Hemen, merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Ve haber veriyorsunuz bize. Serhat Bey çocuk var mı? <gülüyor> çocuk var mı Serhat Bey! Serhat Bey! Efendim hocam. Çocuk var mı çocuk? Ee, çocuk yok hocam. Yoksa? E e e e e e merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> merhaba. Bak Kumru Hanım da aynı şeyden muzdaripti. Neyse belki bu sabah bir kültür treninde kültürümüze bir katkı olmadı ama hareket edemedi ya. Çevremizdeki Trenim. yanlış insanları tanıma fırsatım olmadı. Tabii canım. Oldu. Efendim keçi kabahat diyorlar, koyun kabahat adam, adam nasıl sadıkmış eşine nasıl bağlıymış, kadın keçi diyor, adam yayında keçi diyor. Bir de inanmış. Başka bir şey dese bir de, onu da diyecek. İnanmış bir de çekirdek yiyip kahve yiyip çıkardırlar. Kadın yi nasıl işlediyse adamı yıllar yıllar... sorgulama yılda... yok adamda. Tamam karıcım ne dersen efendim çekirdek kiraz çekirdek yiyorlar karıcım diye. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi lütfen artık bir cevabı ne edin yani? Kedi. Kedi? Olacaktı <gülüyor> doğru efendim tebrik ediyoruz. Adınız neydi? Ergin. Ergin Bey sağ olun. Bir de soru alalım sizden. Hmm, soru hayvanlar alemiyle ilgili sever misiniz hayvanları ha, pek sevmem en çok hayvan yani sevmek zorunda kaldırsanız... vardır. hadi ya <gülüyor> neye özel bir tanesine alerjiniz yoksa genel mi genel olarak kedi alerjim var ha, kahveyle ha. aranız nasıl kahvelerim iyi. E, ama kahveler <gülüyor> Tamamdır, bu biçim olmadığı için ucuz kahveler. Ucuz kahveler. İçimiz rahat. <gülüyor> evet, gönül rahatlığıyla çeviliyorum. Peki Elgemi'ye bir hayvanlar dünyası sorusu alalım ve lütfen hayvan kabahatlerinden <gülüyor> de çıkalım artık. Şimdi aklıma gelmiyor ama siz biz kendi gönlümüze göre evet. bir <gülüyor> sıradaki... <gülüyor> sıradaki soruyu? <gülüyor> sıradaki soruyu tüm sevenlerinize evet, armağan yani. edelim isterseniz. Evet, öyle olsun. Tamam. Sağ olun, görüşmek <gülüyor> üzere Heldimer. Peki, iyi Oktay sen sor. Sen aklında hani o çok bir zamanlar bir dizi vardı. Ne dizisi? Böyle doktorlu falan filan böyle bir dizi vardı. Orada bir tane nasıl bir dünya. <gülüyor> Orada bir tane şaşı bir aslan vardı. Evet. Ama kaç defa sordun bu aynı soruyu ya? E ismini biliyor musun sen? Bilmiyorum. Biliyorum Roger. Benim adım Günaydın Roger. Günaydın efendim. Alo? Alo? Merhaba efendim. Ha, merhaba. Şimdi ortada <gülüyor> bir soru yok. Evet. Bir siz sorun bari. <gülüyor> Ay, kabahat sorusunda değil miyiz hala? Onu kabahat sorusu hadi kapandı. Sizin... Neyse Kapan verin ya. cevap. Aa, kedi diyecektim. Aaa doğru. doğru diyecektiniz. Bak içinize doğmuş demek ki. <gülüyor> Tamam hadi bir soru daha ben sorayım mı o zaman. Ama hanımefendi soracak. Hanımefendi sorsun. Hanımefendi. E, yok soru dedi. Ne sorayım ya? İsminiz de hanımefendi diyerek... Aycan. Aslı. Aycan. Evet. Aycan. Aycandır adım... <gülüyor> Ağızlar da tadım... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlarsın ya. Aycan Hanım. E Buyurun. Hayvan seviyor musunuz? <gülüyor> çok seviyorum. En çok hangi hayvanı seviyorsunuz? En çok Doberman seviyorum. Doberman seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim hayvan Doberman. <gülüyor> Doberman'ınız var mı? Var. O yüzden Aa. seviyorum. Ha. Hadi onunla ilgili bir soru sorun. Mesela evet Doberman'ın Doberman adı ne? Gibi cesini. Doberman'ın adı ne mi? Hı -hı. Sizinkinin Benim adı mi? Ha, kasap. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kasap. Neşirindir o kimdir? Çok Bugün bir yaşına girdi hatta. Aa, çok güzelmiş. Doğum günü kutlu olsun. Ona bir hediye Teşekkür de edelim. babında bir soru alalım o zaman. <gülüyor> Köpeklerle ilgili olabilir, bilmiyor musunuz köpek Aa. köpek yetiştiriyorsunuz, üretiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz Üretiyor. onları. <gülüyor> ee, ne sorayım? Köpek. O zaman yanınızda... e, şey sorayım ben Heh. Dobermanlarla ilgili e, bunların 6 tane atası var, onları sorayım ben. Doberman atası evet. Dobermanlar <gülüyor> aramadığı için bu soru biraz zor olabilir bizim. O zaman o 6 atadan sadece bir tansiyon. Bir tanesi ha. olsun, tamam. Peki tamam. çok teşekkürler. Eğer yanlış bir şeyler söylenirse burada arayıp düzeltirsiniz Aycan Hanım. İnşallah. Tamam görüşmek tamam. üzere efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İnşallah derken? Yani Gene ömrümüz tam. yeterse. <gülüyor> yeterse. Gibi Çünkü herkes bu saatlerde... Bir Türk doberman te... atası soruyoruz. Alt ben bir tanesini tane biliyorum galiba. Ben de biliyorum ya. 6 tane de herkes bir tanemişse. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? tam, tam, tam Bey. Evet. Tam Bey Doberman atalarını <gülüyor> soruyoruz size. Ben evet. önce şeyi söyleyecektim. Şaşıya asılan kıyılarını. Çok teşekkür ederim tam. Bu Efendim. soruyu karşılıklı olarak sorduk ve cevapladık. Evet. Evet, diğer soruya bakalım o zaman. Vallahi şey var. Pitbull var. Pitbull var değil mi? Rottweiler Başkın... var. Rottweiler var evet. Golden var. Golden Retriever var. Ondan sonra e, Boxer var. Boxer veya Boxer değil mi? Hı hı. Ondan sonra şu büyük köpekler bana moda aklına gelmiyor. Neyi seviyorsunuz ben anlamadım. Bir şey yapanlar, kurtarma yapanlar. Hmm. Kurtarma mi su yok, yok. biz Doberman'ın e... sen benler sen benler. Sen benler. doğru. Bir de şey var atalarçılar. Onlar atalar işte bunları karıştırıyorsun mikserde olur mu canım? Mecik Magic... balık var ya. Evet. Atıyorsunuz. Hep... <gülüyor> Doberman. <gülüyor> İstersen mikro dalga'ya koy. <gülüyor> Yeme de yanında yat diyorum ben sana. Öyle, Öyle. bir şey. Evet çok güzel. Hayvanlara da çok hakim mi insansınız? Yoksuz... Öyle. Hepsini kontrol edebiliyorum yani. <gülüyor> bir de soru alalım sizden. Ee, soru alalım. Soru alalım soru. Acı, cevap ee, yanlış oldu ama neyse. Ben şimdi açar açmaz şeyi duyunca, şey, şaşı aslan duyunca <gülüyor> evet. hayvanlarla ilgili herhangi bir sorum olsun yani. Tabii ya. tabii. O pek güzel. Ee, Oktay bir şey sorunuz lan benim yerime. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim aklıma gelmiyor. Yeni o, o, afyon patlamadı da ondan yani. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Çok teşekkür> ederim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Evet, bir Afyon hatırası ile Oktay'a dönüyoruz. Evet Oktay. Afyon patlamamış. Neler diyeceksin Afyon hakkında? Doberman sorusunun cevabını doğru alamadık. Doğru alamadık. Ne hakkında. kadar köpek varsa onu saydınız. Aa Sen hayır ataları biz. bunlar. Ne, ne aklısı? Abi Afyon... oraya bir cookie. Bir efendime söyleyeyim gagı. <gülüyor> Hiç bunlar sayılmıyor. Günaydın. Merhaba. Beyefendi Doberman ataları için mi aradınız? Evet. Lütfen efendim dinliyoruz sizi. Ee, tazı yiyorum. Tazı. Tazı diyorsunuz. Tazı diyor dediğiniz <gülüyor> yanınızda birim mi var? Yo yo sadece e, kendim düşündüm yani biraz benzettim aslında. Tazı evet. olabilir mi değil mi? <gülüyor> İsminiz neydi sizin? E, Güray. Güray Bey. Giray. Giray Bey. Evet. Peki çok teşekkürler Peki reklamlardan biz... sonra devam edeceğiz. Ama bir soru sorsun öyle kapatsın Giray. Bey. Ya çok Bey. yarışma ya böyle yarışma mı olur ya? Arkadaş ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Ay, Molanın sabahlarında günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Emre ben. Vallahi biz Emre'ye bir mola vermiştik. soruluğu neydi falan unuttuk. Evet. Ya hatırlatıp bir yarışmayı toparlarsan çok sevineceğiz. Buyurun. Vallahi e, ben de unuttum aslında. En iyisi kendim sorup kendim cevaplayabilirim. Kendini sorun bırakın bence orada. <gülüyor> ee, ama onun karşılığında Davit Bey şansımı kaçırırsam iyi olmaz. Hayır öyle şey olur mu Emre ya? Öyle şey olur mu ya? <gülüyor> Böyle bir şey olabileyim arkadaş Kaç ya. yıldır yayındayız sen bizi hiç tanımadın mı? <gülüyor> Tanımaz olur muyum kaç <gülüyor> senedir artık? Yani... Öyle bir şey yapmayacağımızı da biliyorsun davetiye şansın, devam edin. Ee, peki o zaman bugünkü konuyla ilgili bir soru sorabilirim. Sor. Ee, pandalar, selinozlar ve ile ilgili. Ya o konuda çıksaydık ya. <gülüyor> ee, bu şeyle ilgili, bambunun etken maddesinin ne gibi bir prosesle e, kağıda dönüştüğüyle ilgili soracaktım. Cevap veriyorum, Fenol Evet. <gülüyor> Ama hayvanlar dünyası ile ilgili bir başka bir hayvan hiç bilmiyor musunuz başka bir hiç hayvan? Hiç bir hayvanınız olmadı mı bugüne kadar? vallahi bir balığım olmuştu. Ne bak, balığıydı o ama... onu soralım isterseniz ne balığı olabilir? balığı ne balığıydı öyle bir şey soralım ama, bil, <gülüyor> ama bilmezler onu da. Balıklarla ilgili bir <gülüyor> şey soralım. Balıklarla ilgili bir şey soralım. Lepistes mi? E, hayır böyle aslında çekik gözlü olması beklenen ama tam tersi patlak gözlüsü balıktı Japon yani. Aa bravo bildiniz. Hadi bir balıklarla ilgili Hadi bir soru. Hadi balık ver. sor. Balıklar ne yer? Ee, peki şöyle sorayım o zaman. Ee, vahşi yırtıcı bir balık türü nedir bu? Vahşi, vahşi yırtıcı <gülüyor> balık türü. nedir bu? Peki çok teşekkürler Emre. Görüşmek üzere. Teşekkürler yine. Bence soru çok güzel. <gülüyor> vahşi vahşi yırtıcı, yırtıcı bir balık türü nedir <gülüyor> bu? <gülüyor> Cevap veriyorum. <gülüyor> verebilir mi? Şöyle yani hayır, hayır. Burada yarışma. İnsan yiyebilecek balıklardan biri olsun. İsa, evet. Çünkü sonuçta bütün balıklar birinin yiyor. Evet, et seven balıklar. Hepsi etiyor balıkları. Hepsi etiyor ama birisi daha çok seviyor. Sırf etle beslenen. Sırf etle löpetle beslenen. Hangisidir bu? Löpetle <gülüyor> beslenen balıkları soruyor sevgedinizse. Böyle 210 30 30 Radyo Otur'un 62. özel gösterimine daha öte var. Köstebek filmine. Yani bir köstebeği La Priya'ya yiyebilecek bir oturuşta balıkı. yiyebilen bir balık soruyoruz. Bir balık. Ama soruya cevap verecek heyecanlı dinleyicilerimiz aynı zamanda bir de soru soracaklar onu da unutmasınlar. O, o dinleyicimize baba yiğit yani değil, değil mi? Hani bu balıklar şey yapmıyor. Doyduğunu anlamıyor ya. Evet. Et evet. balıklar da böyle mi? Cık, çok güzel doydun Anlıyor diyor. mu yani? Et, ekmeksiz doyduk diyor. Ekmek yemiyorlar ya onlar doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Hey baba Kimle görüşüyoruz? Haluk Bey. Haluk, Haluk Bey alalım gel. hemen cevabınızı. Pirana. Piranha. Piranha. Bizim Piran mahallede yaşar Piranha abla <gülüyor> diye dizisi de vardı. Bir de soru alalım sizden. Ee, av al köpeği. İngiliz av köpeği. İngiliz av köpeği. Ne kadar asil hayvan değil mi? Evet. Bunu, bu, bunu bir soru cümlesi haline getirirsen. Bir Haluk. cins midir bu? Ee, bu benim köpeğim aslında. Eee, Tek bir cins mi oluyor bu İngiliz av köpekleri? Evet, Sürekli avına çıkan, insanların önünde koşan 3 ee, renkli İngiliz av köpeği. 3 renkli. Mi? Renkleri verebilir miyiz? İkisini verelim en azından. <gülüyor> Beyaz, kahverengi. Be Beyaz ve kahverengi ağırlıklı. Ve yer yer grilere de yer veriyoruz değil mi? Evet. Çok teşekkürler Barış Bey. Görüşmek üzere. Haluk. Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> Barış için de görüşmek üzere. Barış için de görüşelim. oldu? İngiliz av köpekleri. Üç renkli İngiliz av köpeği. Bu şeydeki değil mi hani duvara asılan bir resim oluyor ya bir geyik avı resmi var hani. Böyle İngilizler şık şık giyinmişler atlarla önde birkaç tane köpek bir tane ceylanı mı geyikli evet. mi parçalıyorlar? Evet evet o işte. Ee, Sorum var burada. Ee, ne tip ortamlarda yetiştirmek için <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Aa, günaydın ama ben bir önceki soruda kaldım. Aa. Aa. <gülüyor> i̇şte hayatta bir yere saplanıp kalmamak lazım efendim İsminiz deniz. Deniz. deniz. deniz. Evet ya. Ve siz de böyle Na, geçmişe hakikaten. çok bağlı mısınız? Efendim? Geçmişe çok bağlı mısınız? Geçmişe... Hmm. O yüzden geleceği yaşayamıyor musunuz? Evet evet. İnsan evet. yiyen balıkları evet. sormuştuk zaten orada. Pirana dedi evet. Haluk. Hmm. Belki başka bir cevap verebilirsiniz. Ben köpek balığı diyecek. Köpek ee? balığı değil hmm. mi? Köpek balığı, köpek balığı evet herkes edebilir bunun. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay piranayı bilmeyebilir ama köpek balığı her... ne yani, yani. her evet, evet, evet, evet. herkes, ama herkes? Köpek balığı Çünkü herkes piranayı göremeyebilir ama herkes bir köpek balığı anısı yaşamıştır. Ee, Peki ya siz ya bir, şey bir balık olsaydınız <gülüyor> mı olmak isterdiniz köpenki balığı mı olmak isterdiniz? Hamsi. Hamsi. Daha Hamsi. çok yemekten ziyade yenilmek <gülüyor> koşunuzda yanın. Evet. Anladım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bir de sürü halinde dolaşmayı seviyor. Evet. evet. Bir evet. de o zaman soru alalım sizden <gülüyor> de çarpıraz gitsin. E, yağı çıkartılır ama yenmez. Yağı çıkartılır ama yenmez. Kimli insanlar için kullanılır? Kimi bu insan? hayvan adı nedir? Dilmece gibi bir şey oldu bu yağa evet. enteresan. Evet. Yağı çıkarılır. Yağı Peki. çıkartılır. Cimri e... insanlar için kullanılan bir deyimdir ama yenmez. Peki sağ olun efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bir hayvan olduğunu hissediyorum bunu. Bir hayvan çünkü yağlı da bir hayvan anladığım kadarıyla. İki sorumuz var bir üç renkli İngiliz av köpeği bir de yağ çıkarılıp yenmeyen cimri insanlar için kullanılan. Cimri mi? Cimri değil. Cimri, kimi, insanlar kimi insanlar için. Kimi insanlar için. Ben cimri diye anladım da. Ya kimi insanlar cimride olabilir. O da doğru. O da doğru. Günaydın çeşit, efendim. Çeşit Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan bey ee, Ben Avkope sorusunu da ama. Buyurun alalım cevabınızı. <gülüyor> İngiliz setter Setter Efendim kodlayabilir misiniz Setr'in? S E T T E R İngilizce olarak yalnız. S E T T E R Çok teşekkür Bravo tebrik ediyoruz. Bir de A E F t şarkısını sonra koro ile beraber seslendirmenizi isteyeceğiz. Soru alalım sizde efendim. Kolay bir sorusu olsun isterseniz. Tamam. Dünyanın en hızlı koşan hayvanın. Dünyanın the most fastest <gülüyor> animal in the world. Peki çok teşekkürler. Görüşmek Rica üzere. Güzel, i̇yi günler. <gülüyor> yani hayvanlarız çok seviyoruz ama <gülüyor> biraz yavan seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Alo. Merhabalar Alo. beyefendi. Kimle görüşürüz? E, ben Mustafa buyurun. Mustafa Bey siz, mu? buyurun siz buyurun Siz e, buyurun e, efendim. Ben Önce bence. siz buyurun sonra biz buyururuz tamam. Ee, bu e, hanımefendinin sorduğu e, soruyla ilgili. Yağı çıkartılır ama yenmez. Hayır. Evet. Hayır. evet, evet. O, o sinek. Sinek değil mi? Yağı evet, çıkarılır evet. ama işte cimri adamlardan sinekten yani, ben yağ çıkarıyor. Tıraksın. Doğru anlamışım. Ben... Evet efendim sizden de soru alalım lütfen. E, kediler ne zaman tırmalar? Kediler ne zaman tırmalar? <gülüyor> tırmalar. <gülüyor> tırmalar mı? <gülüyor> tırmalar evet. Peki bunun cevabı canı acıyınca falan gibi bir şey mi olacak? Yok yani hangi hareketinden dolayı yani mesela bir kendisi bir karakter özelliği belirtir. Hmm. Ondan sonra da tırmalama hareketine getirir. Ha, ters bir hareket yaparsak tırmalayabilir gibi cesaret. Ya Hayır yani mesela yani kedinin karakterinden dolayı olan bir e, durumdan dolayı tırmalar. Ha, durum komedisi yani. Evet. Omanı Mant köllükten tırmalıyor gibi. Hayır şey? hayır. Yani mesela ne bileyim bir tıslar mı, kuyruğunu mu kaldırır? Neden dolayı yani insan o neden sonra tırmalar? Ha. Hangi hareket önce sonra, bir hareket. gözü hareket seyirir Mesela sonra, önce sonra. gözü seyirir Sonra tikleri olur ve sonra <gülüyor> tırmalar. <gülüyor> evet aynen öyle. Evet aynen öyle. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. de Fire oyuncu izleme şansı sundunuz böyle. Vay niye atlıyorsun kedi gibi? Ne yapıyorsun ya abi ya? Abi atlamıyorum ben burada gözümüzde daha iyi şekillensin. Hayvanlara daha hakim olalım. Evet. Bu bir radyo programı teşekkür ederim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özlem. Özlem Hanım. Biz kimiz peki Özlem Hanım? Efendim? Say bakalım biz, kim? biz, biz kimiz? Biz kimiz? Her birimiz birer hayvan taklidi yapacağız şimdi. Tamam. Kim tamam. Kim hangi hayvanı taklidini yaptı? Tamam. Ben yapıyorum. Tamam. Hayır söylememelisin. Sen söylemeyeceksin evet. <gülüyor> Hayır hiç anlamayız. Ben, ben yapmıyorum şu anda ben. <gülüyor> Ben yapmıyorum. Şu anda o, karıştırıyoruz şimdi başlıyoruz. Bokta yaptı. <gülüyor> fahir yaptı. Ben değildim o. Şu, şu kükreyen Ege. <gülüyor> Bokta. Bravo hafer. Hepsini biliyorsun <gülüyor> ya. Ama hangi hayvan <gülüyor> bu da Fahir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama hangi hayvanlar olduğunu söylemedin <gülüyor> o zaman. Hayvanı da mı söyledin? Tabii. Evet. Esas o espri o. Ha, o gıdaklayan Fahir. <gülüyor> Fişeyen, <gülüyor> Güdaklayan fahişel hayvanı, <gülüyor> olan aslan ege, aslan hayvanı olan ege, <gülüyor> aslan hayvanı, <gülüyor> evet. Şu sonuncuyu bir daha alabilir miyim <gülüyor> At at, <gülüyor> <gülüyor> ha, at. Oktay. İşte yanındın. At hayvanı, evet, hayvanı fahirde evet. Ama olmaz ki arada Ege konuştuza ben o yüzden böyle Doğru. geriden de gelince gerçekten şaşırdım. Yoksa tanımıştım. Ama tebrik ediyoruz hepsini Büyük bir geliriniz. yetenek gerçekten. Hakikaten ne işe alayım. yarayacağını hiç bilmiyoruz <gülüyor> bu, bu yeteneğin hayatta. Geçen hayatta evet. Peki alalım cevabınızı. Ee, ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İlk önce. Bu yolda biraz önce şey sormuştunuz ya kabahatinden kahve yapılan. Evet. Kabartından kahve değil mi? Hı hı. Hem eşime o kadar kızdınız hem de bana da o kadar laf ettiniz. Böyle hayvan var o keçiyi söyleyenin eşiyim ben. Serhat'ın mı? He Ferhat'ın. Ayrıldınız mı? Ayrıldınız mı? Ayrıldık zaten şimdi de. Arabadaydınız evet o iyi güzel o zaman. Aman size kocam yok hanımefendi verin yahu. Adamı zaten elinizde oynatıyorsunuz. Yarın gel deseniz gelir o hiç şey yapmayın. <gülüyor> Hakikaten yani. Tamam, Benim için altım diye gelir yani koşa koşa. Tamam gelmezse artık sorarım hesabını bilmiyorum. Yani ama kahvesin şeyinden kabahatinden var kahve yapılan tamam, aran. Tamam oradan puan veriyoruz uzman Ferhat evet, Bey evet, siz Çünkü biz yuvanızı kurtarmak istiyoruz o yüzden çok doğru kabul ediyoruz. Çok teşekkür ederim belki işte bir şeyle hediyeyle kurtulabilir yuva. Vallahi yeni yuvanız ne üstüne kurulacak bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> ben sinek, sineğin yağı çıkar diye aramıştım ama beni bağlayana kadar başkaları verdi cevabı. Olsun Ama sizde o yağdaki mesela neler var o yağın içinde? Omega 3 değil mi? Başka neler var? Tabii. E, şey, C vitamini, D, E vitaminleri. Bakın ne kadar hakimsiniz. Doğru kabul ediyoruz. Teşekkür o zaman sizin sorunuzu alalım. E, bizim sorumuzda hiç uyumayan hayvan hangisi? Hiç ama. Gözünü Aha. bile Aha. A -a. evet. Hiç uyumayan hayvan. Cevabını vereyim mi gizlice? Tamam bir ben dakika. Ben siz... Gizlice. Uymayan. Fısıldayarak vereyim. Hiç uyumayan hayvan. Ben biliyorum. Evet. Ben biliyorum. E, niye o zaman biliyorum telefonu hayvan. bağlatıyorsun biliyorsan? Yalan söylüyorsun Fahir ya. Biliyorum biliyorum biliyorum biliyorum yani. biliyorum, garip, biliyorum, garip biliyorum, şey biliyorum biliyorum biliyorum. ne zaman tırmalar? Dünyanın en hızlı koşan hayvanı bir de hiç uymayan hayvan diye 3 tane Top. sorumuz var. Ben dedim piramit evet, oldu evet, diye. Ben... <gülüyor> piramit olmuşsun söylemiyorum. Şey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya. Aldın mı sen cevabı? Ben aldım da cevap ya, biraz yalan ya. çıktı. <gülüyor> Fahir biliyorum diyor zaten. Ben biliyorum ben biliyorum. Ya bir de... Hakikaten yani dinleyicimizin verdiği cevap yalan çıktı gibi geliyor bana. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tüp. Tüp. Tüp. Neredesin abi bizim sen ya? Abi nasılsınız ya? İyi. Sen <gülüyor> nasılsın? İyidir ya. Bir çalışmalar vardı o yüzden baya bir arayamadım sizi ama. Can iyi sağlsın Tüp. Ne demek? Ya ben şu konuyu açtık getirmek istiyorum abi sinenin yağı çıkartılır mı ya? çıkartılıp ne faydası olacak yani. Kullanılmıyor canım. O spor olsun Bence diye çıkarılıyor. O toplamın cevabı Valina'nın yağı olması lazım abi. O yağdan da e, makyaj malzemesi yapıyorlar. <gülüyor> Valla ben malzemesi... Valina'nın başka bir şeyinden makyaj malzemesi yapıldığını biliyorum ama. Yok yağından ya. Yok yok yağından değil. Sana yağ sen... diye ka kakalamışlar ama. <gülüyor> Alma sen o tür şeyleri kullanma. <gülüyor> Tüp Bey bir cevabınız var mı? Ortalık karışık zaten. 3 soru var ortada Tüp. Hangisine cevap Abi mı? Ben en hızlı koyun hayvana çita demek istiyorum. Cheetah <gülüyor> is the fastest animal in the world. Hayır hakikaten. Keşke elimde <gülüyor> daha böyle sert bir şey olsaydı şu <gülüyor> kitapçı kendine. Çok teşekkür ediyoruz Tüp. Görüşmek ya, üzere. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee... Alo ne? E Söyle ha. sustuk işte söyle diye Ya bu Cumartesi günü bizim Otide maçımız var da Herkese davet etmek istiyorum Ankara Üniversitesi ile Statta saat 12'de Ne maçı bu ya Amerikan futbolu mu Falcons, evet, Falcons. Abi, Aynen öyle Falcons Ha orada iri yarı Arkadaşlarınca bizi şey yapacaksın Göz davet değil mi <gülüyor> yani Ha biz de abi. yeriz bu numaraları Saat zaten. kaçta 12'de abi 12'de Ankara Üniversitesi'nden de şeyleri bekliyoruz o zaman. Taraftarları Taraftar. Ondan Ehtimleri arasına biz karışırız. Hiç kimse de bizim farkımıza varmaz. Amerikan futbolu neymiş diye merak edenleri de bekliyoruz. Çok teşekkürler. teşekkürler. iyi şanslar maçta. Şimdi ben az önce uyumayan hayvan konusuyla ilgili bir tartışma açmak istiyorum. Söyle abicim. Dinleyicimiz uyumayan hayvanın yılan olduğunu iddia etti. Ve <gülüyor> bu düşüncesinde şu atasözüne sözüne Su uyuyor. Yılan uyumaz. O düşman uyumaz be. Ben de kendisine öyle dedim. O da şöyle dedi. Evet şimdi öyle deyince mantıklı geldi. Ancak yılan da düşmanımızdır dedi. dedi. Özlem. Yani şimdi tekrar telefon etmesin ama Hakikaten hiç çok şeymiş ya Poyet neye ben, ben de kabul edin. adam gibi ben de kabul etmek zor. Tabii efendim öyle dedim. Yılan yani. dediğimiz hayvan kış uykusuna yatmıyor mu ya her şeyde canım bir bizon yiyor hayvan iki gün uyuyor diye belgeselde gördüm ben. Belki tavşan uykusu çünkü su, <gülüyor> tavşan uyumaz tavşan Tavşanlar düşmanımız. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Zeynep ben. Hı -hı. Zeynep hanım düşmanımız mısınız dostumuz musunuz? E, en Dostumuz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. evet. Hangi soruya cevap vermek istardınız? Valla sorular birikti evet. bence siz birini seçin. Ben hepsini biliyorum. Kediler ne zaman tırmalar sorusu o zaman? Ee, ne oldu? Yani hangi e, davranışından önce Evet. tırmalar. O zaman e, şöyle söyleyeyim. Önce kuyruğunu kaldırır. <gülüyor> Sonra da tırmalar. Yalan mı söylüyorsunuz biraz? Öyle bir güldünüz daha çünkü. Bana da biraz yani, yalan gibi geldi. Yatan kedi de tırmalıyor. Ke kediden ya. kediye değişir aslında. Doğru cevap <gülüyor> bu, bu, olacak, bu olacak. Kimi kuyruğunu kaldırır, kimi tuslar. Kimi? kimi de... Fıslar. Evet. Fıslar değil mi? Evet Zeynep Hanım. Çok teşekkürler Zeynep Hanım. Görüşmek üzere. Soru sonra. Soru Soru, soru, soru, soru, soru var. Artık bitiyor anca toparlayacak. Zeynep, Zeynep Hanım'ın sorusunu ben merak ettim. Bir joker olarak ben almak istiyorum bunu. Evet. Allah, joker olarak. <gülüyor> Alayım ben Zeynep Hanım. Söyleyeyim. Ee, Yeni Zelanda'da Evet. E, insan sayısından daha çok olan bir hayvan var. Kanguru olabilir mi? Hayır. Ee, Kahlo. Sinek olmasın? Hayır. Sine <gülüyor> Sinek çok güzel. Ben yani, karınca. Şu anda hala öyle mi bilmiyorum ama yani bir zamanlar duymuştum böyle bir şeyi. Koyun olabilir mi? Evet. <gülüyor> Bildiğiniz koyun. en birinci sensin. En bravo sensin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi belirleme zamanımız geldi. Bazı sorular havala kaldı. uyumaya hayvan gibi. O fil. Filler hiç sıçrayamıyordu bildiğim kadarıyla. Zaten bir fil niye sıçramak istiyordu? Günaydın İlginç. efendim. Merhaba beyefendi. <gülüyor> Hanımefendi. <gülüyor> Maalesef. Veriniz veriştiniz davetiyeleri. Davetiyeleri iki çiftten veriyoruz ne? Yani? İki Paşa, çifte verelim. Canım. İki bugün de iki çifte verelim canım. Yani Bence aslında, bir evlilik kurumu kurtaralım. kurtaralım Madem battırdık. Özlem Serhat çiftine bir iki kişilik davetiyelerini verelim. Verelim. Verelim. Tamam, Özlem. Kör e koca gitsinler. Mütabık oy çokluğuyla verilmiştir. Dört tane patlı şey pata, ne onu? Allah Allah ya. Ne ya? <gülüyor> Aylardır sinemaya gitmeye gitmeye bebekten sonra o yeniler şeyi unuttum ya filmde. Mısır. Patates. Mısır pa patla, patla. Patlamış mısır. <gülüyor> Vay be. Sosyal hayatın dışında itilmişiz. Patlamış mısır da değil mi? Pat pat patlar da değil mi? Evet <gülüyor> öbür bi çektimiz. Bir cinliği bize daha vereceğiz. Daha Bak, butbil diyen tam var. bil Ondan sonra but, but, bil mi? Bitbull. Bitbull. <gülüyor> İşte Ben böyle yazmışım Ondan sonra Pirana diyen Haluk Ondan sonra Seter <gülüyor> diyen ve İngiliz Seter Seter diyen Volkan İngilizcesini Kuvvetli o çocuğu alalım Seter İyi, s I t t e r Bunu hiç unutmayacağız Volkan Faysen'in Bir süre kalmanı istiyorum ben Olur Yarın sabah yine 7 ile on arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili izler. Güzel geçsin çarşambanın geri kalanı. Good night. Good night.